Meksika körfezinde petrol platformunun batması sonucu meydana gelen ham petrol sızıntısının durdurulması için inşa edilecek mekanizmanın 90 günden önce bitmeyeceği bildirildi. Amerikan sahil güvenlik yetkilileri okyanus tabanında sızıntının olduğu yere yerleştirilecek ve petrolün kuyudan fışkırmasını durdurmayı ve kuyunun tıkanmasını amaçlayan önleyici mekanizmanın inşasının en iyi ihtimalle 90 gün süreceğini söyledi. Metal ve betondan yapılacak önleyici mekanizma 74 ton ağırlığında, 12 metre yüksekliğinde, 7.3 metre genişliğinde ve 4.3 metre eninde dev bir oda şeklinde olacak. Petrol sızıntısı İngiliz şirketi BP'nin işlettiği deniz platformunun çökmesinin ardından 2 haftayı aşkın süredir devam ediyor. Bizim merak ettiğimiz ise çevrenin 90 gün direnip direnemeyeceği. Ortaya çıkan çevre faciasının bedelini doğa ödemeye devam ederken petrol platformları ve kaza risklerine karşı fosil yakıt bağımlılığından kurtulup kurtulamayacağımız. Anadolu grubu tarafından Gerze'de planlanan termik santralin chat toplantısı süreci içinde yasal olarak gerçekleştirmesi gereken halkın katılımına tepkilerini dile getirmek için toplanan 3.000 kadar Gerzelinin sloganlarına karşı toplantıyı düzenleyen Anadolu grubunun yanıtı, halkın sesini bastırmak üzere ses sistemlerini sonuna kadar açmak oldu. Sesleri duyulmayan Gerzeliler bunun üzerine sırtında, ''Hayır, hayır, hayır'' yazan tişörtleriyle arkalarını döndü. Ortamın giderek gerilmesi sonucunda polis, yaşam hakkını savunmak isteyen Gerzelilere bulundukları kapalı spor salonu içinde biber gazı sıktı. Yaşamı yok eden ve küresel ısınmaya neden olan termik santralleri halka rağmen savunmak, orada tarafsız olarak görev yapması gereken devlet görevlileri için kabul edilebilir bir durum değil. Termik santrale baştan beri karşı olan halkın sesini kapalı bir alanda yüksek ses sistemleriyle bastırmaya çalışarak eylemcileri provoke etmeye çalışmak da Anadolu grubu açısından ahlaki bir çalışma anlayışı değil. Unutmayalım ki Gerze halkının termik santrali önlemeye yönelik çabaları kendilerinin ve çocuklarının sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını gözeten anayasanın 56. maddesiyle güvence altına alınmıştır. Manar Körfezi, Mandapam sahilindeki dev mercanın rengi ağırdı. Uzmanlar ancak su sıcaklığı azalırsa tamamen beyazlamış mercinin düzelebileceğini belirttiler. Mercan resifleri denizlerin yağmur ormanları olarak biliniyor. Resifler aynı zamanda gıda güvenliği, yüz milyon, milyonlarca insanın geçim kaynağı ve turist akını demek. Hindistan'da mercan madenciliği 2005 yılında tamamen durduruldu. Ayrıca resiflere yakın yerlerde yapılacak yıkıcı balıkçılık faaliyetleri de azaltıldı. Bu sayede canlı mercanların genişliği 2005-2009 yılları arasında %37'den 45'e yükseldi. Demek ki bu yıkıcı balıkçılık faaliyetlerini azaltmak işe yaradı. Manar Körfezi, Hindistan'ın en önemli dört mercan resiflerinden biri. Binlerce balıkçının geçim kaynağı buradaki resiflere bağlı. Balık stoklarının doğrudan ilişkili olduğu resifler, çok hassas olduklarından iklim değişikliği mercanlar için büyük bir tehdit. Ve bunu önlemekte yine fosil yakıtların kullanımını azaltmaktan geçiyor. Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle büyük can ve mal kayıplarına. Yol açan meteorolojik afetler son 50 yıl içinde 3 kat arttı. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Açık Radyo'da program yapan Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, dünya genelinde gelinen nokta itibariyle küresel ısınmayı durdurmanın artık mümkün olamayabileceğini söyledi. Hava şartlarının bir gün gibi kısa süreli hava olaylarını ifade ettiğini, iklimin ise hava şartlarının uzun yıllar ortalamalarına dayandığını belirten Kadıoğlu, bu nedenle küresel iklim değişikliğini sorgularken uzun dönemli değişikliklere dikkate aldıklarını ifade etti. Dünya üzerinde 31 doğal afet bulunduğunu ve bunların 28'inin meteoroloji ile ilgili olduğuna işaret edilerek, bütün doğa, doğal afetler içerisinde en tehlikelisinin ise Kuraklık olduğu ayrıca belirtildi. Bildiğiniz gibi kuraklık dere içindeki balıktan havada uçan kuşa kadar bütün canlıları çok yakından etkiliyor. Hükümet en kısa zamanda kuraklıkla mücadele planları hazırlayıp uygulamalı. Yoksa Türkiye'nin hiç de yabancı olmadığı su kesintileri daimi olmak üzere ve göllerimiz kuruyup yaşam ve yaban hayatımız ise ortadan kalkabilir. Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması ile ilgili 8. Gözden Geçirme Konferansı dün New York'ta başladı. Konferansta nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya vizyonu ele alınıyor. 40 yıl önce yürürlüğe giren anlaşmayı bugüne dek 188 ülke imzaladı. Ancak nükleer tehdit hala gezegenin ve bizim başımızda. Siz de Türkiye nükleer kabusa sürüklenmesin diyorsanız nükleer.greenpeace.org adresine girerek nükleere hayır diyen aktivistlere katılın. Sağlıcakla kalın. Gezegenin Geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Mesuna Uygar Özes.